الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'e, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. İmman Muhammed, İbn-i Rahimahullah, kitab tevhidte, bugüne kadar işlediğimiz baplarda tevhide, Ve onun zıttı olan şirke dair meseleleri zikrettikten sonra en son işlediğimiz birkaç babta bu şirkin vesilelerinin sebeplerinin neler olduğunu beyan ettikten bunları açıkladıktan sonra müşriklerden bazıları şirk itikat ve ameller yapan kimselerin bazıları bu apaçık delilleri reddetmek ve yaptıkları işin, yaptıkları amelin şirk olmadığını ifade etmek için bir şüphe irade ediyorlar. Diyorlar ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti içerisinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kimseler arasında şirk zuhur etmeyecektir. Biz de onun ümmetine tabi kimseler olduğumuz için, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadetini söylediğimiz için, yaptığımız bu amellerin ve bu itikatların şirk olduğu, şirk olması düşünülemez. Bu müşrikler, yaptıkları şirkin, yaptıkları şirki temize çıkartmak için, işledikleri bu amellerin şirk olmadığını beyan etmek için, bu şüpheyi irade ediyorlar. Diyorlar ki, siz İyi söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz da o bahsettiğiniz şey bu ümmet içerisinde hukuk bulmayacak bir şeydir. Bu ümmet içerisinde şirk olmayacak. Bunu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin inneşşeytane eyse en ya'budehû el musallûne fi ceziretil arap Şeytan Arap yarımadasında namaz kılan kimselerin kendisine ibadet etmesinden ümidi kesmiştir. Hadisiyle istilal ederek söylüyorlar. Diyorlar ki mademki şeytan artık Arap yarımadasında namaz kılan yani müminlerin kendisine, şeytan, kendisine ibadet etmesinden ümit, ümidini kesmiştir. Öyleyse şirk bu ümmette vuku bulmayacak. Bu da onların yaptıkları amellerin şirk olmadığı yönündeki delilleri Bu iddiaya delil olarak öne sürdükleri şey neymiş? Şeytanın ümidini kesmiş olması. Madem ki şeytan ümidini kesmiş, demek ki bu ümmette bir daha şirk vuku bulmayacak diyoruz. İmam Muhammed İbn-i Abdülvekheb onların bu batıl şüphelerini irad ettikleri bu itirazı bildiği için bugün okuyacağımız babı iradetmiş. etmiş Diyor ki: "Babu ma'a'a enne ba'd hazihi'l ümmeti ya'budu'l evsâm." Bu ümmetten bazılarının putlara tapacağı hakkında varit olan şeyler. Bu ümmetin bazılarının, bu ümmetten bazı kişilerin putlara ibadet edeceği hakkında varit olmuş kitap ve sünnet nasları demek yani. Onların böyle bir şüpheyi irad ettiklerini bildiği için İmam rahimehullah buna cevaben böyle söylüyor. Dedik ki onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisini getiriyorlar, istidlal ediyorlar. Şeytan Arap Yarımadası'nda artık kendisine tapılmasından ümidi kesmiş. Şeytan ümidi kesmiş de. Şeytan gaybı bilen birisi değildir. Allah tebâreke ve teâlâ'nın kulları üzerinde ne takdir ettiğini, kulların ileriki zamanlarda ne tür fiiller işleyeceğini bilen, bu ilmiyi hata eden birisi değildir. Şeytan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid daveti, Arap yarımadasında zuhur edince, Arap kabileleri birbiri arkasınca tevhid dinine girip şirki terk edince, yani İslam'ın izzetini, tevhidin yayıldığını gördükten sonra, Artık burada Allah'a ortak koşturamam. Artık bana ibadet edilmez diye ümit kesmiş. Yani bu şeytanın kendi kendine yaptığı bir şey. Kendiliğinden bundan ümit kesmiş. Yoksa gaybı bildiğinden, Allah'ın ona bu ümmette bir daha şirk olmayacak diye gaybden haber verdiğinden dolayı değil. Onların bu istidirlerine, bu hadislerine böyle cevap verilebilir. Bu basit. İmam Rahimahullah'ın bu bakta serdedeceği şey bundan da öte. Diyor ki Hayır kitap ve sünnet naslarında, bu ümmetten bazı kişilerin şirk koşacağı, putlara ibadet edeceği, şirk koşmaya ve putlara ibadet etmeye gerisin geriye döneceği zaten varid olmuş. Alın işte size bu babda bunlardan bazılarını zikredeceğim. Bu babın kitab-ı tevhidde akredilmesinin münasebeti bu. Diyor ki İmam Rahimahullah Bâbu mâca'e Enna بعض هذه الأمة يعبد Bu بأمة بعضlarının putlara ibadet edeceği ile alakalı varit olan şeyler Bu ümmetin tamamı dememiş. Ümmetin bazıları demiş bir kısmı. Çünkü Allah Tebaraka ve Teala bu ümmetin tamamını dalalet üzerinde, sapıklık üzerinde, şirk üzerinde bir araya gelmekten, toplanmaktan korunmuş masum kılmıştır. Bu ümmetin bazıları demiş. Tamamı değil. Ya'budul avthan putlara tapacaklar. Buradaki avthan kelimesi vethen kelimesinin çoğuludur. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şey demektir. İster bu ibadet edilen şeyler sanem gibi bir insan hayvan veya canlı suretinde tasvir edilmiş olsun ister bir dikili taş kur, kubbe türbe Ve başka bir şey gibi bu şekilde tasvir edilmemiş, suretlendirilmemiş olsun. Yani suretli olanlarla olmayanların hepsinin genel ismine ve sen. Bunun, bunun çoğulu da av Suretlendirilmiş olanlara da sanem deniliyor. Yani put. Bu ümmetten bazılarının tamamının değil, putlara ister bunlar tasvir edilmiş olsun, ister edilmemiş olsun, ibadet edeceği ile alakalı. Burada imam rahimahullahın bu ümmetten sözü, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul etmiş, onun davetine icabet eden icabet ümmetidir. Yoksa onun davetine muhatap olan bütün insanlar anlamında davet ümmeti değildir. Zira nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği günden kıyamete kadar gelecek bütün insanlar muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir Davet ümmeti yani onun davetine muhatap olan kimseler anlamında. Bu davet ümmeti içerisinde onun davetini kabul edip onun dinine girmiş olanlara da icabet ümmeti deniliyor yani Müslümanlar. İmam rahimehullah'ın başlıkta kastettiği bu ümmet işte bu icabet ümmetinden olan kimseler. Yani Müslüman olduğunu söyleyen, İslam'a girdiğini söyleyen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadetini söyleyen kimseler bunlar arasında da putlara tapan bazı kimselerin zuhur edeceği ortaya çıkacağı ile alakalı kitap ve sünnetten varit olan naslar. Demiş ki İmam, ve kulillah taala ve Allah Teala'nın şu buyruğu. Diyor ki yüce Rabbim istibareke ve teala. Elem tara ilallezine utu nasiban min elkitab. Kendilerine Kitaptan bir pay, kitaptan bir nasip verilenleri görmedin. Mi? Kendilerine kitaptan pay verilenler kimler? Yahudiler ve Hristiyanlar da bu lafza namumuna dahildir. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin. Mi? Yani ellerinde Allah'ın bir kitabı var. Kitaba intisap ediyorlar. Yü'minun bil cibt ve't Cibte ve tağuta iman ediyorlar. Kendilerine kitaptan bir nasip, bir pay verilen şu kimseleri görmedin mi? Kendilerine kitaptan bir pay verildiği halde. Yani ellerinde Allah'ın kitabı olduğu, kitabı okudukları halde. Yü'minûne bil cibti ve tağut. Cibte ve tağuta iman ediyorlar. Cibt kardeşlerim. Selefin sözlerinde. Sihir. Sihirbaz, kahin, kahinlik ve benzeri şeylerle tefsir edilmiş. Şirk bununla tefsir edilmiş. En kapsamlı biçimde itikatlarda Allah Tebaraka ve Taala'nın ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beyan ettiği hak itikada muhalif olan her bir şeye cipt denilebilir. İsterse şirk olsun, isterse put olsun, ister sihirbaz, kahin Ve bunların yaptıkları ameller olsun. Cipte iman ediyorlar. Ve ve Tağut'a da iman ediyorlar. Tağut'un tefsiriyle alakalı, onun başlıcalarıyla alakalı, Tağut'un inkar edilmesi meselesinde İmam Rahimahullah'ın müstakil bir risalesini burada okumuştuk. Orada anlattıklarımız arasından özetle demiştik ki Tağut, Allah Tebareke ve Teala dışında kendisine ibadet edilen her bir şeydir. Tağut, tuğyan kelimesinden, haddi aşmaktan gelir, kulun haddi aştığı, ister ibadet olarak, ister itaat olarak, isterse ittiba etmek, yoluna uymak olarak, haddini aştığı her bir şey tağuttur. Burada kastedilen en özel anlamıyla tağut, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeylerdir. Birinci ayeti kerimede, İmam Rahimahullah'ın serdettiği birinci ayeti kerimede Allah Tebareke ve Teala kendilerine kitaptan bir pay verilenler yani kitaptan, ilimden, Allah'ın vahyinden bir payları bir nasipleri olan o kimselerin cipte ve taguta iman ettikleri söyleniyor. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler ne yapmışlar? Ellerinde kitap olduğu halde cipte ve taguta İman etmişler. Birinci ayet-i kerime bu. Şimdi bunu unutmayalım, aklımızın bir tarafında dursun. Çünkü bu ayet-i kerime böyle direkt bakıldığı zaman, babımızın başlığıyla direkt münasebetli değil. Şurası aklımızda kalsın. Kendilerine kitap verilenlerden bazıları cibte ve taguta iman etmişler. İkinci ayet-i kerime. Ve kavluhu teala. Ve Allah teala'nın şu buyruğu. Kul de ki: "Hal size haber vereyim mi? Bişerrin min zâlike mesûbeten 'indallah." Allah karşı Allah katında cezası ve karşılığı bundan daha şerli olanını size haber vereyim. Yahudiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ve Müslümanlara hitaben: "Sizin dininizden daha şerli, daha kötü bir din yok." Demişler böyle söylemişler veya buna yakın bir söz söylemişler. Allah tebareke ve teala da onlara cevaben onları reddederek diyor ki de ki ben size Allah katında cevap Allah katında sevap olarak yani karşılık olarak ceza olarak bundan daha şerli olanını haber vereyim mi? Bundan daha şerli olanlar da şunlarmış. Men le'anehullahu Allah'ım kendisine lanet ettiği. Ve gadiba aleyhi. Ve kendisine gazap ettiği, öfkelendiği. Ve ce'ale minhum el khanazir Ve aralarından maymunlar ve domuzlar yaptığı. Ve abedet tağut. Ve tağuta ibadet eden kimseler yaptığı o kişiler, işte onlar Allah katında karşılık olarak sizin bu zikrettiğinizden daha şerlidirler. Ayetin devamında deniliyor ki, ulaike şerrum mekanen ve adallu an seva issebil. İşte onlar, yani bu ayeti kerimede zikri geçenler, şerrum mekan itibariyle, konum itibariyle daha şerlidirler. Ve adallu an seva issebil. Ve dost doğru yoldan sapıtmak hususunda daha sapkındırlar. Bu ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz tebareke ve teala, Allah tebareke ve teala'nın bizden önceki ümmetlerden bazılarına lanet ettiğini, bazılarına öfkelendiğini, gazap ettiğini, bazılarından bazılarını maymunlara ve domuzlara çevirdiğini, bazılarını da tağuta ibadet eden kimseler yaptığını söylüyor. Yani bizden önceki ümmetler arasında kimler varmış? Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimseler. لُعِينَ الَّذ۪ينَ beni مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ ve وَعِيْسَ بْنِ Meryem İsrail oğullarından bazıları Davud'un lisanıyla ve Meryem oğlu İsa Mesih aleyhissalatü vesselamın lisanıyla lanetlendiler. Onlar arasından İsrail oğullarından kimler var? Kendilerine lanet edilmiş olanlar. Başka kimler? Allah'ın kendilerine gazap ettiği, öfkelendiği kimseler. Gayril mağdubi aleyhim diyoruz Fatiha suresinde. Kendilerine gazap edilen kimseler. Ve Allah tebareke ve teala'nın kendilerini maymunlara ve domuzlara çevirdiği kimseler. Bunların kıssasını biliyorsunuz. Cumartesi günü halkının Allah tebareke ve teala'nın şeriatıyla alakalı yaptıkları hile sebebiyle Yüce Rabbimizin onları aşağılanmış maymunlara dönün aşağılanmış maymunlar olun diye maymunlara ve hatta domuzlara çevirdiği kimseler de varmış ve abedet tağut ve kimler de varmış tağuta ibadet edenler bu ayet-i kerimeden de şunu anlıyoruz yani bizden önceki ümmetler içerisinde tağuta ibadet edenler varmış tağuta ibadetin ne olduğunu Daha önce zikrettik. Birinci ayet-i kerimede cipte ve tağuta iman edenler olduğu söyleniyor. Bu ayet-i kerimede tağuta ibadet edenler olduğu söyleniyor. Bunu da aklımızın bir tarafında tutalım. Hala bu ayet-i kerimeyle de müellifin, babın başlığında zikrettiği şeyle direkt bir münasebet yok. Diyor ki İmam Rahimahullah ve kavlihi taala, Allah Teala'nın şu buyruğu قال الذين onların işlerine galip gelenler şöyle dediler lenattakhizanna alayhim mescida onların üzerine mescit edinelim onların üzerlerine mescit mabet, ibadethane Allah'a secde etme yerleri yapalım dediler bu ayet-i kerimede hepinizin bildiği kehf suresinde Bu mara ashabıyla alakalı. Kıssanın sonunda insanların onların halinden haberdar olduktan sonra onlar onların vefat etmesi üzerine insanlar aralarında ihtilaf ediyorlar. Bazıları diyorlar ki: "Kalu bunu aleyhim bunyana. Onların üzerlerine binalar yapalım." Üzerlerine yapılar dikelim. Bazıları da diyorlar ki burada müellifin zikrettiği ayet-i de ki o bazıları onların işlerine galip olan, işlerine hakim olan kimseler, bu işlerine hakim olan kimseler farklı şekillerde tefsir edilmiş. İbn-i Kethi'ir ve onun dışında başka müfessirlerin tercih ettiğine göre, bunlar o kimseler arasında sözü geçen, emirleri infaz edilen emir sahipleri, büyükler demişler ki, Lâ ne aleyhim mescide. Onların üzerlerine, mezarları üzerlerine onlarla teberrük etmek için, onların bereketlerini umarak mescitler, mabetler, ibadet haneler inşa edelim yapalım demişler. Bu ayet-i de anlıyoruz ki, bundan önceki bablarda zikrettiğimiz gibi bizden önceki ümmetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin "Lan Allahu'l-yehud ve'n-nasara" Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin. Ittahadu kubura kubura ihim mesacid. Peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Sözünde de olduğu gibi. Onlar aralarında salih bir kişi veya salih bir adam öldüğü zaman onun kabri üzerine bu mabetleri dikerler. Onlar kıyamet gününde Allah'ın indinde insanların en şerlileridir buyurunda geçtiği gibi bizden önceki ümmetlerde Salihlerin velilerin kabirleri üzerine mescit inşa edenler de varmış. En son 3 bapta zikredildiği üzere bu salihlerin kabirleriyle alakalı böylesi bir itikadı beklemek, beslemek ve onların kabirleri üzerine mescitler, mabetler, kubbeler böyle yapılar yapmanın şirkin en büyük vesilelerinden, en büyük sebeplerinden. Adem oğlunun dinini, dinini terk edip Şirke girmesinin en büyük vesilesi olduğu zaten beyan edilmişti Bizim bu ayetten anladığımız şu. Demek ki bizden önceki ümmetlerde salihlerin kabirleri üzerine mescitler inşa eden, oraları mescit eden kimseler de varmış. Şimdi bu üç üç tane ayet kerimeyi hatırlayalım. Birinci ayet-i kerimede ne denildi? Kendilerine kitap verilenlerden cibde ve taguta iman edenler var. Onlar cipte ve tağuta iman etmişler. İkinci ayet-i kerimede denildi ki Allah onlardan tağuta ibadet, ibadet eden kimseler de yapmış. Onlar arasında tağuta tapan kimseler de var olmuş. Bukeh suresinin ayetinde ifade edildiğine göre ve zikrettiğimiz hadislerde ifade edildiğine göre onlar arasında velilerin, salihlerin, türbeleri, kabirleri üzerine mescit yapanlar, oraları ibadethane edilenler de çıkmış. Buraya kadar bakıldığı zaman kardeşlerim bu üç nas'ın başlık ile münasebeti zahir görünmüyor. Ancak İmam Rahim Ahullah, burada ince bir fıkıhla ince bir istimbat ile şimdi zikrede zikredeceği hadisi şerif ile bu önceki üç ayeti başlığa münasip bir hale getirecek. Diyor ki An Ebu Sa'idin el-Hudri'yi radiyallahu anhu. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu'dan yapılan rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lete tettebi'unne. Allah'a yemin olsun ki muhakkak ve kesin kes. Bu Allah'a yemin olsun. Muhakkak ve kesin kes. Lafızın içerisinde ifade edilen tekitler olduğu için söyledim. Lettebiun ne buradaki lam kasemin cevabı yerine gelmiş bir lam yani burada bir gizli bir kasem var bir yemin var yani Allah'a yemin olsun ki. Sonra onun cevabına lam gelmiş lam bir tekit ededadır bu kasemin yerine kaseme cevap olarak gelince kelimenin sonundaki bu şeddeli olan nun bu da üçüncü teki. لَتَتَّبِعُنَّ yani şöyle olur buranın tam karşılığı Allah'a yemin olsun ki mutlaka ve kesinlikle tabi olacaksınız uyacaksınız Senene مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ sizden öncekilerin yoluna sizden öncekilerin yoluna mutlaka uyacaksınız sizden öncekilerin yoluna mutlaka tabi olacaksınız Tıp atıp, aynısının aynısı. Bire bir şekilde. El bu okun arkasında bir tüy var. Bu tüyden okun arkasına iki tane konuluyormuş. Bunlar ikisi aynı hizada olmalılar ki, bu ok atıldığı zaman, müstakim bir şekilde havada sağa sola sapmadan gitsin. Bunun bir tanesi, işte bu, bu tüyün bir tanesine kudze deniliyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu tıpa tıplığı ifade etmek için birbirine tıpa tıp atıp benzeyen bu iki tüyü örnek getirmiş. Biz tercümelerde bu tüyü zikretmek yerine direkt diyoruz ki tıpa tıp. Atıp. Sizden öncekilerin yoluna tıpa tıp atıp uyacaksınız. Yani onlar ne yapmışlarsa, ne işlemişlerse, ne amel etmişlerse, ne itikat beslemişlerse bu ümmetten mutlaka onların yaptığı bu işleri yapanlar da olacak. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ittibanın onlara tıp atıp uymanın <gülüyor> hakikatini ifade etmek için mübalağa ederek şöyle söylemiş. Hadisin devamında. <gülüyor> hatta lev dehalu cuhredabbin Hatta onlar arasından dap deliğine girmiş olanlar çıktıysa dap bir çölde yaşayan bir hayvan böyle kertenkelenin büyüğü gibi yerde sürün bir sürüngen hayvan. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet. yani bu işi istibad ederek yani olmayacak bir iş ya bu. Hiç olmaz bir şey ya. Bizden önceki o ümmetlerde bu dap denilen keler diye tercüme ediyorlar Türkçede. Bu keler deliğine girmiş olanlar çıkmışsa bu ümmetten de onların yoluna tıp atıp uymanın bir gereği olarak bunu yapanlar da çıkacak. Bu kadar onlara uyacaklar. Adım adım karış karış. <gülüyor> Onlar dap deliğine girmiş olsalar bu ümmetten de bunu yapanlar çıkacak. Hadisin başka sahih rivayetlerinde kardeşlerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta onlardan annesiyle ala, aleni olarak zina edenler çıkmışsa bu ümmetten de çıkacak. Onlara uymaktaki yani hırs gayret ve bunun birebir gerçekleşeceği ifade edilmek için bu örnekler verilmiş. Onlar arasında annesiyle aleni olarak zina edenler çıkmışsa bu ümmetten de çıkacak. Başka bir rivayette deniliyor ki onlar arasında eşiyle yol ortasında cima edenler olduysa bu ümmette de olacak. Bütün bunlar neden söylenmiş? Onlara uymanın gerçekten tıpı tıp olduğunu ifade etmek için. Kalu Ya Resulallah dediler ki Ey Allah'ın Resulü El-Yahudu ve Nesara Onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır? Yani bizden öncekiler dediğin yollarına uyacağımız hani o keler deliğine girmişlerse bizden de girenlerin olacak. Anneleriyle aleni olarak zina edenler olmuşsa bizden de edenler olacak. Dediğin o bizden öncekiler Hristiyanlar ve Yahudiler midir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kale femen. Onlar değil de ya kimler? Onlar değil de kimler olacak? Yani elbette ki Onlar demek Ahracahu. bu hadisi de Bukhari ve Müslim takric etmiştir. Şimdi İmam Rahimahullah'ın babın altında zikrettiği üç ayeti kerimenin münasebeti inşallah zahir olmuştur. Onlardan cibte ve taguta iman edenler çıkmış. Biz de onları tıp atıp uyacağımıza göre bu ümmetten de kimler çıkacak? Cibte ve taguta iman edenler çıkacak. Kaçınılmaz bir şekilde. Adım adım uyulacak çünkü onlar. Onlar arasından... ...taguta ibadet edenler çıkmış... ...bu ümmetten de... ...taguta ibadet edenler çıkacak. Çünkü onların yollarına karış karış... ...tıp atıp uyulacak. Onlar arasında velilerin, salihlerin... ...kabirlerini mescit edinenler... ...onlarla teberrük edenler... ...hatta Allah'ın dışında onlara ibadet edenler çıkmışsa... ...ki çıkmış... Bu ümmette onlara karış karış uyacağı tabi olacağı için bu ümmet arasında da ne olacak bunlar? Çıkacaklar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü. Şimdi o nasların bu ümmetten bazılarının putlara ibadet edeceğinin beyanı hususundaki delaleti anlaşılmış oldu değil mi? İmam Rahimullah'ın istinbatı işaret ettiği mesele bu. Biz zaten vakıa olarak Gözlerimizle şahitlik ediyor ve görüyoruz bunun çıktığını. Allah Tebareke ve Teala'nın kevni emriyle ve Allah'ın bize verdiği duyu organlarıyla zaten bunu müşahede ediyoruz. Bu istidiler niye zikredilmiş? Bu yapılan amellerin şirk olmadığı, zira şirk bu ümmette vuku bulmayacak diyenlere cevaben zikredilmiş. Biz bunların bu ümmette vuku bulduğunu görüyoruz. Cipte iman edenleri kendilerine kitap verildiği halde. Yani ellerinde Allah'ın kitabını okuyup durdukları halde. Dahası Allah'ın kitabını tefsir ettikleri, Allah'ın kitabından aralarında ders yaptıkları halde cipte ve tağuta iman edenleri görüyoruz. Cipte ve tağuta ibadet edenleri görüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapan lanet ettiği halde. Yapanlar insanların en şerlisidir dediği halde. Bundan nehyettiği halde kabir, salihlerin, velilerin, peygamberlerin kabirlerini ibadethanelere çevirenleri de görüyoruz. Bu ümmette bunlar zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde vaki olmuş. Bu duyu organlarıyla algılanabilen bir şey. Peki burada da söylenmek istenen şey ne? Bu naslar ile de şer'i deliller ile de zaten sabit değil. Bu ümmette bunlar vuku bulacaktır. Biz diyoruz ki zaten vuku da bulmuştur. Görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Burada kardeşlerim bir önemli mesele daha var. Madem ki bizden önceki ümmetlerde kendilerine kitap verilen yani bir kitaba ve bir, bir, bir peygambere, nebiye tabi olan ümmetlerde Hristiyanlar ve Yahudiler ellerinde Allah'ın bir kitabı var. Bir kısmı tahrif edilmiş, bir kısmı edilmemiş. Allah'ın dinine ittiba ediyorlar, tahrif edilmiş bir halde. Bu kimseler arasında cibte ve tağuta iman edenler çıkmış. Tağuta ibadet edenler çıkmış. Mesih, İsa, Meryem'in oğlu, Allah'ın oğludur diyenler çıkmış. Üçün üçüncüsüdür diyenler çıkmış. Bu ümmette de bunlar ne olacak? Çıkacak. Çıktığında görüyoruz. Şimdi benim zikretmek istediğim yer şurası. Soru şu. Bu kendilerine kitap verilen kimseler arasında bu tağuta ibadet edenler cipte ve tağuta iman edenler kendilerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaşmadan önce de kafir miydiler yoksa değil miydiler? Ha? E bu yacıma kafirdiler İsa Allah'ın oğludur diyenler yani ellerinde ittiba ettikleri birincil var İsa'nın dinine tabi olduklarını söylüyor iddia ediyorlar bununla beraber İsa Allah'ın oğludur diyorlar İsa'ya azizlere ibadet ediyorlar Yahudilerden de tauta ciddi imanedler ibadet edenler var Ben diyorum ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti geldikten sonra değil. Onun risaleti gelmeden önce de bunlar kafir miydiler? Yoksa necat ehli, kurtuluş ehli miydiler? Hiç, şeksiz ve şüphesiz bunlar kafirdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti kendilerine ulaşmadan da önce. Peki ya ulaştıktan sonra? Yani onun geldiğini duyduktan sonra, Allah'ın kitabının indiğini bildikten sonra... Bunların kafir ve müşrik olduklarında ve iman etmedikleri takdirde ebedi cehennemde olduklarında bir şek şüphe etmiyoruz. Peki dedik ki bu ümmette onların yollarına adım adım karış karış tıp atıp uyuyacaksa bu ümmetin içerisinde de cipte ve tağuta iman edenler cipte ve tağuta iman edenler tağuta ibadet edenler Allah'ın dışında başka ilahlara dua edip yalvarıp yakaranlar. Diyoruz ki, kendilerine risalet ulaşmamış olsa bile. hüccet ikame edilmemiş olsa bile. Hükümleri ne olur? Ne olur ya cemaat? Kafir olurlar, müşrik olurlar. Onlar onlar böyle olunca onlara tıpatıp uyacaklar neden böyle olmayacakmış? Peki böyleyken kendilerine risalet de ulaştıktan sonra Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini tevhidi bunu duyduktan işittikten sonra Allah'ın kitabı ellerinin altında onu okuyor oldukları halde tevhid davetçileri her bir yerde yaptıklarının şirk olduğunu taguta iman ibadet etmek olduğunu cipte iman etmek olduğunu beyan ettikleri anlattıkları halde böyle yapan kimseler kendilerine kitaptan bir pay verilmiş diye bu kitaba tabi olduklarını söylüyorlar diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden olduklarını iddia ediyorlar diye. Nasıl müşrik ve kafir olmayacaklar? Öbürlerini bak kolayca tekstir ettik değil mi? Onlar da aynı değil mi? Bir dine tabi oluyorlardı. Ellerinde kitap vardı. Peygambere uyduklarını söylüyorlardı. Ancak dinleri bazı saptırıcı alimler, imamlar tarafından bozulmuş Allah'a şirk koşuyorlardı. İsa Allah'ın oğludur diyorlardı. Elinde, elinde de kitap vardı. İsa'nın dinine intisap ediyordu. Bu adam kafir miydi? Öncevap kafirdi. Risalet ulaşmadan önce de mi kafirdi? Evet risalet ulaşmadan önce de kafirdi. Risalet ulaştıktan sonra artık cehennemde ebedi olarak kalacak. Peki bu ümmetten aynısını şimdi bu hadisi yine tatbik edelim. Onların yollarına tıp atıp uyanlar da onların yaptığı bu küfür amellerini yapanlar da cipte ve taguta iman edip ibadet edenler de kendilerine risalet ulaşmamış olsa bile yani şunu kastediyorum üzerlerine hüccet ikame edilmemiş olsa bile yani şunu demek istiyorum cahil olsalar bile nedirler? müşriktirler kafirdirler müşriktirler kafirdirler kaldı ki kendilerine risalet ulaşmış Allah'ın kitabı kendileri evlerine girmekle, anlayacakları bir dille önlerine konmakla hüccet üzerlerine ikame edilmiş. Artık bu kimselerin kafir olmalarında ve müşrik olmalarında ne yapılması Tereddüt edilmez. Diyor ki İmam Rahim Ahullah, bu üç, e, dört Nas'ın arkasından uzunca bir hadis zikretmiş. O hadisin içerisinde bu ümmetten de putlara ibadet edenlerin olacağı ile alakalı sarih bir ifade var. Okei, elämäsi. biorki oli muslimin, an Thauban radiyallahu anhu. Muslimin Thauban radiyallahu anhu. Dan ybti riwayetta, anna Rasulallahi sallallahu sallallahu alaihi wasallamaa. Rasool Rasulullah sallallahu alaihi Inna Allah zawaali arda. Allah yr benim için dürdü. Yer benim için dürdü. Fera'ytu meşariqaha ve megaribeha. Yeryüzünün doğularını ve batılarını gördüm. Ve inne ummeti seyebluğu mulkuha ma zuviyeli minha. Ve benim ümmetimin mülkü, yani benim ümmetimin iktidarı, bu yeryüzünün doğusundan ve batısından bana dürülen tarafların hepsine ulaşacaktır. Yeryüzünün doğusu ve batısı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde toplanmış, Bunları görmüş ve diyor ki benim ümmetimin mülkü, ümmetimin hükümranlığı bu bana dürülen doğulara ve batılara hepsine ulaşacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi de olmuş. İslam ümmeti yeryüzünün doğusunda ve batısında en uç noktalara kadar ulaşmış yayılmış. Hatta diyorlar ki ümmet kuzeye ve güneye doğru yayılmamış. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen yer yeryüzünün neresiydi? Doğusu ve batısında. Ve u'titul kenzeyni Bana iki hazine verildi. El ahmara vel -ebyada. Kırmızı ve beyaz hazineler. Kırmızı hazineler ve beyaz hazineler. Kırmızı hazineler yani altın, beyaz hazineler yani gümüş. Kırmızı hazineler yani Kayserin, Roma imparatorlarının umumu galibi altından olan hazineleri, beyaz olan hazineler, sıraların, yani İran hükümdarlarının çoğunluğu gümüşten ve değişik mücevherlerden olan hazineleri. Wa innis al-turabiili ummeti. Ben Rabbimden ümmetim için şunu istedim: en la yuhlikeha bi senetin bi ammetin. Ümmetimin tamamını umumi olarak bir kıtlıkla helak etmemesini istedim. Bir kıtlık sebebiyle ümmetim tamamı helak olmasını istedim. Wa an la yussallita Aduven ve onların üzerine bir düşman musallat etmemesini istedim. Min siva enfusihim. Kendilerinden başka. Kendileri dışında dışarıdan bir düşmanı onlar üzerine musallat etmemesini. Feyestebihabeydatehum. Ve onların topluluğunu, onların mecmuğunu tamamını yok edecek bir şekilde. Dışarıdan düşmanların onlar üzerine musallat etmemesini istedim. Wa inna rabbi qala rabbim dedi ki ya Muhammed inni idha qadaytu qadaan bir hüküm verdiğim zaman bir şeyi ferman buyurduğum zaman fe innahu yurad benim bu hükmüm bu fermanım reddedilmez geri çevrilmez wa inni a'taytuka li ummetika ve ben sana ümmetin hakkında istediğin şu şeyi verdim an la uhlikahum bi sanatin bi ammatin onların tamamını bir kıtlık ile helak etmeyeceğim ve an aleyhim adwan min ve onların üzerlerine kendi kendi aralarından olmaksızın yani kendilerinin dışında bir düşmanı musallat etmeyeceğim o düşmanlar onların tamamını ...yok edip ortadan kaldıramayacak. <gülüyor> İsterse bu düşmanlar... ...yeryüzünün dört bir yarından... ...onlar üzerine toplanmış olsunlar. Hatta... ...ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin... ...duasını Allah tebareke teala... ...şu şartla kabul etmiş. Birincisini mutlak olarak. Ümmetin tamamını... ...kıtlık sebebiyle helak etmeyecek. Ümmetin tamamını yok edecek şekilde... Düşmanları da onların üzerine musallat etmeyecek. Hatta yeryüzünün et her bir tarafından toplanmış olsalar. Ancak bu ikinci şık şuna bağlanmış. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da ve yesbi ba'duhum ba'da. Hatta ta ki ümmet kendi arasında birbirini helak edinceye ve birbirini esir edinceye kadar. Yani eğer ümmet birbirine düşerse. Birbirlerini öldürmeye ve birbirlerini esir etmeye başlarlarsa o zaman bu ikinci vaatte ortadan kalkar geçersiz olur. Yani düşmanlar ümmetin üzerine musallat olup onları tamamen helak edebilirler. وَرَوَاهُ الْبُرْقَانِيُّ ف۪ي صَحِح۪ي وَزَادَ Bu hadisi Burkani de sayhinde rivayet etmiş ve şunu ziyade etmiş. وَاِنَّمَا وَا أَخَافُ ala أُمَّتِي Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetim için korktuğum şey el emmet el saptırıcı imamlardır. Ümmetim için saptırıcı imamlardan endişe ediyorum. İmamlar kardeşlerim insanların iktida ettiği, kendilerine tabi olduğu, peşlerinden gittiği büyükleridir. Bu imamlara, bu önderlere, onların yönetimini ellerinde tutan umara başbakanları, bak yani. Sultanları dahildir. Onların dinlerini elinde tutan alimleri, ilim sahipleri ve dinde kendilerine uydukları, iktida ettikleri abidler, ibadet ehli kimseler bu imamlara dahildirler. Çünkü insanlar bu üçüne tabi olurlar. Emirlere ve sultanlara yani dünya işlerine idare edenlere, ilim sahiplerine, alimlere ve din, diyanet, ibadet, zühd Takva, vera sahibi kimselere. Burada imamlar bu üçünü de kapsıyor. Ümmetim için saptırıcı imamlardan endişe ediyorum, korkuyorum. Ümmet için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin saptırıcı imamlardan, önderlerden korkuyor olması, insanların umumu için kendilerine iktidar ettikleri imamların, önderlerin ne derece önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü insanların çoğunluğu iktidar ederler. İnsanların çoğu başlarındakilere uyarlar. Bunlar ister umara olsun, ister alimler, ister abidler olsun. Bundan dolayı kardeşlerim, insanlar için, ümmet için en çok korkulan şey, bu sapık önderler olduğuna göre, insanlara hidayet önderlerini tanıtmanın, kendilerine iktidar edecekleri hidayet önderlerini bilmelerinin ne kadar önemli, lüzumlu, Bir şey olduğu anlaşılıyor. Çünkü insanların çoğu galiben tabi olurlar. İktidar ederler. Herkes oturup meseleyi ilmi tahkik edip hakkı batıldan delillerle ayırt etmez. Kendisine uyduğu, iktidar ettiği, tabi olduğu bir imamın peşine gider. Öyleyse onlara hidayet imamlarını öğretmek, hidayet imamlarının kimler olduğunu göstermek gayet elzem bir meseledir diyor ki Nebih sallallahu aleyhi ve sellem ve idâ vekâ onlar üzerine kılıçlar kalktığı zaman eğer ümmet arasında kılıçlar çekilirse lem yurfa ile yevmil kıyame kıyamete kadar bir daha bu kılıçlar kınına girmez kılıçlar çekilirse ümmet arasında yani birbirleriyle, birbirleriyle savaşma bir baş gösterdi mi Bir daha kıyamete kadar bu fitne dinmez. Ümmet arasında kardeşlerim Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun şehadetiyle bu kılıçlar çekildi. Ve kıyamete kadar da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haberinden de tarihten okuduğumuz ve vakadan gördüğümüz, yaşadığımızla biliyoruz ki ümmet arasında kılıç kınına bir türlü girmiyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bab ile alakalı münasebet burada. La taqumu as-saatu qiyamatu lamayaktar hatta yalhaqa min ummeti bil mushrikeen ummatiimden bazı kabileler müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmayacaktır ummatiimden bazı kabileler müşriklere ilhak etmedikçe kıyamet kopmayacaktır wa hatta ta'buda fi'amun min ummeti al-awthana Ve ümmetimden bazı topluluklar, çok çok büyük topluluklar putlara ibadet etmedikçe kıyamet kopmayacak. Bab ile, babın başlığıyla münasebeti açık değil mi? Ümmetimden yani bu ümmetten, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin icabet ümmetinden, onun dinine icabet ettiğini söyleyen kimselerden putlara ibadet edenler zuhur etmedikçe Müşriklere ilhak eden, müşriklere katılan topluluklar ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim sahihinde Ebu Hureyla radıyallahu anh'ın yaptığı bir rivayette diyor ki La tekumus sa'atu, kıyamet kopmayacaktır. Hatta tattaribe elyatunisa idavs ala zil halasa. Kıyamet kopmayacaktır. Devs kabilesinin karılarının kalçaları Zilhalasa putunun yanında sallanmadıkça. Kalçalarını bu Devs kabilesinin karıları kalçalarını Zilhalasa putunun yanında sallamadıkça veya kalçalarını birbirlerine vurmadıkça kıyamet kopmayacak. Zilhalasa putunu bunlar Dev kabilesinin ibadet ettiği bir put idi nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kabilenin karıları avratları bu putun yanında kalçalarını sallamadıkça kıyamet kopmayacak putun yanında kalçaları sallamak bunu biz anlayamıyoruz yani nasıl oluyor demek ki böyle bir ibadet şekilleri var veya ona ibadet etmek için oraya yığıştıkları izdiham ettiklerinde böyle oluyor veya onun yanında hakikaten Rakse ederek belki ibadet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Biz iman ediyoruz, tasdik ediyoruz. Devs kabilesinin avratlarını böyle yaparlarken daha görmedik. Ama bu gözlerimizle kardeşlerim, kendi memleketimizde bilmem hangi kabilenin karılarını, avratlarını, bilmem hangi putun başında al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyerek kalçalarını salladıklarını hepimiz Gördük değil mi? Gözlerimizle gördük. Yani bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haber. İmana ediyoruz. Dahası gözümüzle gördük yahu. Kabrin etrafında kadınlar halka yapmışlar, tavaf ediyorlar ve göbek ata ata tavaf ediyorlar. Al sana bir göbek ver bana bir bebek diye de bu hainleri esnasında işte orada söylenilmesi gereken artık dua demek ki bu. Bunu söylüyorlar. Gördük mü gözlerimizle bunu? Gördük. Bu ümmetin içerisinde şirkin putlara tapmanın hatta zil halasa putuna tapınmasının ortaya çıkacağını ilmel yakinde biliyoruz aynel yakında gördük. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahihi muslimde Aişe radıyallahu anha'nın yaptığı bir civayette la yedhebul leylu ve günler ve geceler akıp gider hatta tu'bedellatu vel uzza sonra ta ki Lat ve Uzza'ya ibadet edilir. Bildiğimiz Lat ve Uzza'ya bile ibadete ne olacak kıyametten önce? İnsanlar geri dönecekler. Bu ümmetten insanlar. Şimdi bu kadar sarih, açık nasların karşısında denilebilir mi? Bu ümmet, ümmeti Muhammed şirkten korunmuştur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler bunlar şirkten masumdur. Öyleyse yaptıkları bu ameller şirk olmakla Bu amelleri yapanlar da müşrik olmakla vasfedilemezler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu açık buyrukları, bunların bu hüccetlerini reddediyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innehu seykunu fi ummeti kezzabun 30. Ve ümmetimde otuz tane kezzap, yalancı deccal olacak. Kulluhum yezumu ennehu nebi Ve bunların her birisi kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Ümmet içerisinde bunlar çıkacak. O ana khatemun nebiyine, la nebiye badi ve ben peygamberlerin en sonuncusuyum. Benden sonra bir nebi olmayacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü de tahakkuk etti. Daha o hayattayken, onun vefatının hemen arkasından isimlerini bildiğiniz Musa ile Tuleyha, Esved Secah isimli bir sürü peygamberlik iddiasında olan kimseler çıktı. Allah tebareke ve teala bunları tevhid ehlinin elleriyle helak etti, bertaraf etti. Kimisi tövbe etti, döndü. Kimisi helak oldu. Ebedi cehenneme gitti. Ümmet içerisinde bu şekilde nübüvvet iddiasında olan daha nice insanlar çıktılar, geldiler. Yakın zamana kadar bunların kardeşlerim bu peygamberlik iddiasındaki kezzapların, deccalların, İslam aleminde en çok tutanlarından bir tanesi Hindistan'da ortaya çıkmış Gulam Ahmet Yani isimli bir deccal bir kezdı yeryüzünde yüz binlerce yüz binlerce İslam aleminde bunun etbası var Gulam Ahmet Yani, dünyanın her yerinde mescitleri var cemaatleri var, davetleri var Türkiye'de cemaatleri var biliyor muydunuz? kendilerine Ahmedi Müslümanlar diyorlar İnternette site yapmışlar, Türkçe, Türk adamlar, yani ana baba, Pakistan'dan, Hindistan'dan ithal getirmemişler. Türk adamlar bu Gulam Ahmet Yani'nin dinine davet ediyordur. Ümmet içerisinde bunlar çıkacak. Şimdi yakınlarda bir tane daha çıkmış. Türk, hepiniz biliyorsunuz ismini. Bu Mihir, Mihir denilen zındık kezzap deccal. İskender Ali Mihir denilen adam. Bakıyoruz bunları, bazı kardeşlerimiz bunun videolarını seyrediyoruz. Gülmek için yani. Hiç ciddiye alınır bir tarafı yok adamın. Gülmek için seyrediyoruz. Kardeşlerim bu memlekette bu adamın nebi olduğuna, rasul olduğuna, kendisine vahiy indiğine inanan insanlar yüz binlerle ifade ediliyor. Bir haberiniz olsun. Yüz binlerle, yüz binlerle. Biz bu mecliste yüz kişi, iki yüz kişi elhamdülillah tevhid derslerine katılıyor görünce Diyoruz ki elhamdülillah memlekette tevhid daveti ilerliyor. Yüz binlerce etbası var bunun. Ve böyle marjinal kimseler değil, halktan olan. Hani camiye giden beş vakit abdestine namazında böyle sakallı takkeli amcalar buna iman ediyor. Vallahi. iman ediyorlar. Kur'an'ı da inkar etmiyorlar. Bu hafta daha. Cumartesi akşamı İzmir'deki derste bunlardan üç tanesi geldi. Ben anlayamadım bunların ne olduklarını baştan. Bir şeyler soruyorlar. onlar davet etme, davet yapmaya gelmişler bize. Diyorlar ki müsaade edin. Yarım saat sadece Allah'ın ayetlerinden bahsedeceğiz. Sadece Allah'ın ayetlerini anlatacağız. Ben dedim ki yani siz o, o adama iman ediyor musunuz? Mubihrin Resul olduğunu, bu Risalet Nurları, bu kitapların ona geldiğini. Bu Kur'an'da kendisine deli peygamber denilen adamın bu olduğunu mu inanıyorsunuz? Dediler ki biz bunu sadece Kur'an ayetleriyle ispatlayacağız. Dedim ki defolun gidin dedim ya buradan. Defolun gidin sizinle ne konuşacağız biz? Defolun gidin Müslümanların meclis, meclislerini necasetinizle de kirletmeyin dedim. Adamlarla konuşacak bir şey yok yani. Bu mihrin peygamber olduğunu ispatlayacaklarmış Kur'an ayetleriyle bize. Ve kardeşlerim çoğalıyorlar ya. İnsanlar bunlara iman ediyorlar. İnsanlar bunlara iman ediyorlar. Böyle tüylerimiz diken diken oluyor duyduğumuz zaman. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Bu kimselerin mihr bu mihr, mihr zındığının veya Gulem Ahmet Kadiyani'nin veya herhangi bir başka peygamberlik iddiasında olan kimsenin bu iddiasını tasdik eden onun da Resul, Nebi, Peygamber Allah'tan vahiy aldığını itikad eden bir kimsenin küfründe bizden birisi şüphe eder mi? Müslümanlardan, bizden ve bizim dışımızdaki Müslümanlardan. Yani. Herhangi bir şüphe eder mi? Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tekzip etmedikleri halde. Sadece muhalefet ettikleri yer onun son peygamber olması. Yani ondan sonra da Resuller gelebilecek. İtikadına sahip bu kimselerin. Biz küfründe şüphe ediyor muyuz? Peki bunlar cahilse, hüccet ikam etmek falan filan böyle bunları gündeme getiriyor muyuz? Hiç, hiç gündeme getiriyor Bu çünkü apaçık, ortada açık seçik bir mesele. Kardeşlerim, Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın tevhidi, Allah'ın bir birlenilmesi, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dininde de, ondan önceki gönderilen bütün rasullerin dinlerinde de, nübüveti ikrar etmekten, peygamberliği tasdik etmekten daha önemli ve daha büyük bir meseledir. Bu konuda bir ihtilaf yok icma ile. Allah'a ibadetinde şirk koşulmak. Allah'tan başka bir ilaha ibadet etmek nübüvveti inkar etmekten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini reddetmekten daha büyük bir günahtır icma ile. Öyle değil mi? Allah'ın tevhidinin hak olduğunun delilleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin delillerinden daha açık daha vadı Hem şeran, hem de kevnen, hem de fıtraten, sabit vadit delillerdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biz gaybe-i tasdik ediyoruz. Mucize mi gördük? Var mı mucize görev? Yani onun bıraktığı hissi mucizelerden elimizde Kur'an var. Onun mucize olduğunu anlayabilecek birisi varsa aramızda, ona tabi olalım. Mucize de görmedik. Yani hissi mucizeleri görmedik. Ama Allah'ın tevhidi, Allah'ın tevhidinin bilinmesi için şer'i delillere hacet bile yok. Allah tebareke ve teala Adem'i yarattığı zaman onun sülbünden zürriyetini çıkartarak kendi tevhidiyle alakalı onlardan ahit aldı, misak aldı. Yani bizim her birimizin fıtratlarında, her birimizin içinde Allah subhanehu ve teala'nın yegane mabut olduğu, tek başına ibadet edilecek zat olduğu bilinen bir şey, fıtri bir şey yani. Bunun için şeridelle hacet yok. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oldu. Son peygamber oldu demiyorum. O ayrı bir konu bak. Peygamber oldu. Nübüvveti mi daha açık vadıh bir mesele? Yoksa Allah'ın ibadete tek başına layık olduğu mu? Allah'ın ibadete tek başına layık oldu. Bu bu meseledeki eksiklik yani Allah'a ibadetinde şirk koşmak mı daha büyük bir mesele? Yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Bir peygamber geleceğine inanmak demiyorum. Onun peygamberliğini tekzip etmek mi daha büyük bir mesele. Şirk koşmak bundan çok daha büyük bir mesele. Çünkü o bütün peygamberlerin, bütün rasullerin dini davetiydi. Ya bu ahir zaman peygamberine has bir mesele. Peki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini reddetmeden onun peygamberliğini tekzip etmeden başka birisinin peygamberliğine de iman eden Tasdik eden bir kimsenin küfründe cahil midir, hüccet ikam edilmiş midir, bilmem ne midir diye tereddüt etmeden nasıl onların küfrüne itikad ediyoruz da? Bundan daha büyük bir mesele olan tevhitte, delilleri bundan daha zahir olan bir mesele olan tevhitte acaba bilmiyor mudur, hüccet ikam edilmemiş midir diye tereddüt ediyoruz. Acaba bunlardan tereddüt edilmeye hangisi daha layık? Şüphesiz birincisi daha layık. Biz böyle görmedikçe, Daha tevhidin kadrini de, tevhidin ne olduğunu da anlamış değiliz. Öyle değil mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini biri yalanladığı zaman hiç tereddüt gösterir miyiz bunun kafir olduğunda? Hiç hiç. Hiçbir tereddüt yok. Peki Allah'ın uluhiyetinde, Allah'ın tevhidinde ondan başka ilahlara ibadet eden bir kimse de 40 dereden su getiriyoruz. Demek ki bizim indiğimizde tevhid hala olması gereken yerde. Değil. Bak, hakkında yani çevni delilleri görmediğimiz, hissi delilleri görmediğimiz, fıtri deliller olmayan bir meselede bile rahatça ne yapabiliyoruz? Adamların İslam'dan çıktığına bulunan hükmedebiliyoruz. biliyoruz. Bu meselede önemli bir meseleydi. Burada tembih etmek istedim. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَزَالُ تَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورًا Bunlarla beraber, yani ümmetten şirk koşacak, şirke sapacaklar olacak. Mutlara ibadet edenler çıkacak. Müşriklere ilhak edenler olacak. Peygamberlik iddiasındaki deccallar, cezaplar zuhur edecek. Bunlara iman edenler de çıkacak. Ama bütün bunlarla beraber ümmet içerisinde, hak üzerinde Allah'ın musretine mazhar olmuş bir taife baki olarak kalmaya devam edecek. Yani ümmetin tamamı sapıklık üzerinde bir araya gelmeyecek. Ümmet içerisinde mutlaka tevhid üzerinde, sünnet üzerinde hak üzerinde olan Ve Allah'ın kendilerine nusret ettiği bir taife olmaya devam edecek. La yedurruhum men khazalhum. Onları yardımsız bırakanlar onlara bir zarar veremeyecek. Kendilerini yardımsız bırakanların, yüzüstü bırakanların, yardım etmeyenlerin kendilerine bir zarara dokunmayacağı. Ve men halafahum ve onlara muhalefet edenlerin de kendilerine bir zarar veremeyeceği hak üzerinde bir taife olmaya devam edecek. Hatta yetiye emrullah. Allah'ın emri gelinceye kadar. Yani kıyamet kopuncaya kadar. Bu dünyanın ahiri gelinceye kadar bu dünya hayatı son buluncaya kadar hak üzerinde olan bir taife mutlaka olacak. Bu taife hemensura'nın veya diğer hadislerde gelen fırka-i naciye'nin kim olduğuyla alakalı ehli sünnetin büyük imamlarının, İmam Ahmed İbn Hanbel'in, Yahya İbn Maîn, Ali i̇bnül Medini, hatta İmam Buhari'nin sözleri var. Diyorlar ki Eğer bu taife ehli hadis değilse bilmiyoruz kimdir. Bu taife ehli hadisten başka kim olacak? Ehli hadis onların sözünde hadisin rivayetiyle ilgilenen, hadis rivayetine itina eden kimselerle sınırlı değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki inanca, oradaki itikada, oradaki amellere, oradaki suluke, yaşam tarzına, Sahip olan yani ehli sünnet vel cemaat yani tevhid ve sünnet ehli yani selefilerdir. <gülüyor> hatta ye'tiye emrullahi tebâreke ve Teala Allah tebâreke ve teâlâ'nın emirleri gelinceye kadar. Bu noktada kardeşlerim ileri sürülmesi muhtemel olan ve hatta vaki olan bir şüphe, bir itiraz zikredildi ve ona cevap verildi. Bu müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine intisap ediyorlar diye şirkten beri olduklarını, masum olduklarını iddia ederlerse onlara bu ümmetin içerisinde de şirkin vuku bulacağı, bu ümmetin içerisinde de müşriklerin olacağı, tağuta iman eden, ibadet eden kimselerin çıkacağı, böylelikle çevni olarak, vakiye olarak anlatıldıktan, gösterildikten, gözlerine sokulduktan sonra şer'i delillerle de ifade edilmiş, ispat edilmiş oldu. Subhaneke Allahumma ve bihamdik.